Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, yaşı küçük, boyu küçük, gönlü engin bir çocuktu. Mekke'nin vadilerinde çobanlık yapıyordu. Annesi vardı, bir de kendisi vardı. Babası vefat etmişti. O bir yetimdi. Mekke'nin zenginlerinden Ukbe bin Muayit'in hayvanlarını güdüyordu. Ona çobanlık yapıyordu. Boyu küçük, kendisi daha çocuk olan bu cefer insan, Abdullah bin Mesud'tu. İnsanlardan uzaklarda, tabiatın bağrında, önündeki hayvanlarla Mekke'nin vadilerindeydi. Hayvanların hallerini hayranlıkla izlerdi. Otları, yaprakları, yiyişleri, taştan taşa sekişleri, birbirlere yaptıkları küçük itişleri, zaman zaman tukuşmalarını kıptayla seyrederdi bundan huzur duyardı küçük abdullah sabah erkenden sürleri önüne katar Mekke'den ayrılırdı akşamın karanlığı basarken Mekke'ye dönerdi gün boyu ıssız vadilerde binbir düşüncelere girerdi yer yer ıssızlıktan ürperdiği olurdu ıssız vadilerde insanın ne kadar da yalnız olduğunu kalbinde derinden derine duyardı bu denli yalnızlık onu hüzünlere salardı. Bundan derin acılar duyardı. Hakikatte insanın yalnızlığını ne giderecekti? Ne giderebilirdi? Bunu düşünmekten kendini alamazdı. Dağları temaşa etmek, vadileri seyretmek onun gürültü dünyasını imginleştirirdi. Özellikle gökyüzünü seyretmeyi çok severdi. Gökyüzünü seyrederken içinin genişlediğini, gönlünün huzurla dolduğunu hissederdi. Küçük Abdullah sürüsüyle beraber Mekke'nin vadilerindeydi. Uzaktan iki kişi görünüyordu. Onlar yaklaştıkça iki güzel insan olduğunu anlıyordu. Olgun halleri vardı. Sohbet ederek geliyorlardı. Aynı zamanda hallerinden hem yorgun oldukları hem aç ve susuz oldukları belliydi. Gelenler Peygamber Efendimizle Ebu Bekir Efendi Küçük Abdullah yanına geldiler ve selam verdiler. Uygun bir yere oturdular. Sonra delikanlı biraz süs sağar mısın, susuzluğumuzu söndürelim, boğazımızı ıslatalım dediler. Küçük Abdullah bu iki güzel adama kanı kaynamıştı. Hemen onların isteklerini yerine getirmek istiyordu ama hayvanların sahibi kendisi değildi. Üzülerek yapamam. Davarlar benim değil Ben emanetçiyim Onları bana güvenerek verdiler diyordu Yorgun misafirler Tebessüm halindeydi Küçük Abdullah'a daha bir sevdiler Onu ayıplamadılar Olgunu karşıladılar İçlerinden biri Bana henüz koca gelmemiş bir koyun Gösterebilir misin diyordu Küçük Abdullah Yeni geliştirmekte olan Gösterişli bir kuzuyu gösteriyordu Bu güzel adam Kuzu'ya doğru ilerledi, ustaca bir halle kuzuyu yakaladı. Küçük Abdullah hayretle bakıyordu. Sonra hayvanın göksünü sıvazladı. Besmele çekti, dudakları kıpırdıyordu. Küçük Abdullah daha bir hayretle seyrediyordu. Henüz anne olmayan bir kuzu nasıl süt verebilirdi, nasıl sağılabilirdi? Kuzunun göksü dolmaya başlıyordu. Diğer arkadaşı da içi oyuk bir taş buluyor... Ve getiriyordu Çok geçmeden kap sütle doluyordu Abdullah tam anlamıyla hayretler içindeydi Misafirler yeterince içiyorlardı Ve küçük Abdullah'a da veriyorlardı Abdullah da kana kana içiyordu Küçük Abdullah olayı kendisi şöyle anlatıyordu Sütleri içip kandıktan sonra O mübarek adam kuzunun göksüne çekil dedi Göksü çekilmeye büzülmeye başladı Eskane gelinceye kadar çekildi daha fazla dayanamadım. Bu mübarek insana söylediğim bu sözleri bana da öğret. Gürümseyerek saçlarım okşadı ve sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun dedi. Bu iki güzel insan Allah'ın Resulü ve Ebubekir Bekir Efendimiz'di. Mekke müşriklerinin keskin inatları, seviyesiz davranışları baskıları, sık boğaz etmeleri onları bir hayli sıkıyordu. Kendilerini tabiyetin kucağına atıyorlardı. Mekke'nin sessiz vadilerinde yürüyorlardı Bir hayrı yorulmuşlardı, susamışlardı Tam bu esnada küçük Abdullah karşılarına çıkıyordu Bu küçük, şirin ve son derece zeki Abdullah karşılarına çıkartılıyordu Abdullah hemen iman iklimine koşuyordu Kelime-i şahideti söylüyor ve İslam'la şerefleniyordu Küçük Abdullah Allah'ın Resulüne derin bir bağlılık içindeydi İleri boyutta bir sevgiyle seviyordu. Hep onunla olmak istiyor, onun hizmetinde bulunmak istiyordu. Geçimini çobanlıkla yaparak sağlıyordu. Anacı Ümmül Abd ile beraberdi. Artık çobanlığı sürdüremeyecekti. Gözü gönlü Peygamber Efendimiz'deydi. Derin bir haya içinde geliyor ve Peygamber Efendimiz'e Bundan böyle sizin hizmetinizde bulunmak istiyorum diyebiliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm üzereydi. Gül yüzleri bir daha berraklaşıyordu. Tebessümleri dalga dalga yayılıyordu. Küçük Abdullah'ın teklifine evet buyuruyorlardı. Artık Küçük Abdullah bundan böyle çobanlıktan alemlere rahmet olana, rahmet elcisine hizmete yükseliyordu. Giderek Küçük Abdullah, Peygamber Efendimizin hanesinin bir ferdi oluyordu. Hatta Peygamber Efendimizin sırdaşı, sır dostu oluyordu. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şu ifadeleri söylüyordu. Kardeşimle birlikte Yemen'den geldik. İhtiyaç duyduğumuz kadar Medine'de kaldık. Bu ikamet süresinde biz Abdullah bin Mesud'un Resulullah'ın ehli beytinden biri olduğunu zannettik. Hem kendisinin, hem de annesinin hane-i saadete rahatça girip çıkışları bizde böyle bir kanaat oluşturdu diyordu. Küçük Abdullah keskin bir kavrayışa sahipti. Derin bir öğrenme ihtiyacı vardı. Engin bir gönül dünyasına sahipti. Şimdi o rahmet ercisini adım adım takip ediyordu. Onun ilim dünyasından nasiplenmeye yüksek bir gayret gösteriyordu onun yüce ahlakını sinesine oturtmaya çalışıyordu. Rasul-i hallerini bir bir gözlemliyor ve o hallerle hallenmeye yüksek çaba sarf ediyordu. Mekke ortamı son derece gergin bir ortamdı. Müslümanlara hayat hakkı tanımak istemiyorlardı. Bir avuç mümindiler. Bütün baskılara, tüm işkencelere rağmen Hiçbir mü'min Rabbani yoldan taviz vermiyordu. Kararlı bir şekilde bu yüce yolun yolcusu oluyorlardı. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları gelen ayetleri heyecanla okuyor, anlama gayretine giriyor ve hayatlarını egemen kılıyorlardı. Her ayet onlar için bir heyecandı, bir muştuydu, bir ruhtu. Ruhlarına ruh katan bir ruhtu. Onlar ayetlerle rızıklanıyorlardı. Rabbani esintelere masal oluyorlardı Özellikle Abdullah bin Mesud Gelen ayetleri hemen ezberliyor Anlıyor ve hayat haline getiriyordu Ayetlerin peygamberin hayatında Nasıl yansıdığını gözlemliyordu Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Feyyiz alıyordu Rahman suresi nazil oluyordu Ayetlerde muhteşem bir akış vardı Mana enginliği vardı Duygu zenginliği vardı nimetleri gündeme getiriyor ve Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz diye vurgular yapılıyordu Efendimizin şerefli arkadaşları beraberdiler Rahman suresinin etkisindeydiler İçlerinden biri Allah için Kureyş bu Kur'an'ı tilavet edilirken okurken hiç duymadı bir çıksa da onlara duyursa diyordu her birisinin gönlünde bu arzu vardı Vardı ama bu çok tehlikeliydi. Kureyş buna tahammül edemezdi. Ve Kur'an okuyanı linç etmek isterdi. Bu açık olan bir tehlikeydi. Kimseden ses çıkmıyordu. Ama bir ses yükseldi. Küçük Abdullah'ın sesiydi. Ben duyururum onlara diyordu. Meclistekiler sesin sahibine baktılar. Cesaretine gıptı ettiler ama Abdullah bin Mesud kimsesiz bir insandı. Onlar, senin için korkarız Kureyşler buna tahammül edemez ve saldırırlar Öyle birisi olsun ki Akrabaları aşiret olan Onu koruyacak olanlardan birisi olsun diyorlardı Abdullah yetimdi Ona yardım edecek akrabası yoktu Ayrıca o küçük yapılı bir insandı Ama Abdullah kararlıydı Bana dokunmayın Allah beni onlardan koruyacaktır Kureyşlilere engel olacaktır diyordu. Vakit kuşluk vaktiydi. kureşliler Kabe'nin yanında sohbet ediyorlardı. Abdullah ibn-i Mesud mescid-i harama girdi ve makamı İbrahim'in yanında durdu. Nefeslerini ayarladı. Yüksek ve huşu dolu bir sesle Bismillahirrahmanirrahim. Errahman Allemel Kur'an Khalagal insana allemhu l Beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti İnsanı yarattı Beyanı öğretti diye devam ediyordu Abdullah okuyuşa kendisini Kaptırmıştı Müşrikler de okunanın akışının Tesirindeydiler Derken içlerinden biri işin farkına vardı Ümmül oğlu Neler söylüyor farkında mısınız Bu ses ortamı bozuyordu Yazıklar olsun Muhammed'e gelen Ayetlerden okuyor kalkın Diyorlardı Kalktılar ve saldırdılar. Vuruyorlar, vuruyorlar, özellikle yüzüne vuruyorlardı. Bu küçük yiğitse hala okuyordu. Derken bu yiğit sahibi bayılıyordu. Her tarafı kan revan içindeydi. Arkadaşlar onu bu halde görünce çok üzüldüler. Korktuğumuz başımıza geldi diyorlardı. Ama Abdullah korkmuyordu, üzülmüyordu. Ve şöyle konuşuyordu. Allah'a yemin ederim ki, Allah düşmanları hiçbir zaman gözümde şimdikinin daha düşük, daha değersiz ve daha cılız değildi. Eğer isterseniz yarın sabah yine gider, yine aynı şeyi yaparım diyordu. O rahmet hercisinin ikliminde yetişiyordu. Allah'tan gayrısından korkmuyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.